paylaşacağız. Tabi bizlerin burada bir araya gelmesinin burada ilim okumamızın en büyük gayesi ve sebebi Yüce Rabbimize yapmamız gereken kulluğu bilmek, bilinçli olarak yapmak, ilim talep etmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de duyurduğu üzere en faziletli ibadetlerden bir ibadet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alimin abide alimin, ilim sahibinin ibadet eden kimseye üstünlüğünü anlatırken diyor ki, Dolunay'ın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Dolunay'ın Dolunay diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Tabi bizler kurtuluşa ermek için, takva sahibi olmak için, Allahu Teala'nın Teala'dan hakkıyla korkmak için ilim okuyoruz. Önce kendi nefsimize sonra kardeşlerimize nasihatta bulunmak için. güzel Rabbimiz Nur suresinde 52. ayet şöyle buyuruyor. Diyor ki وَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُتِعِ ve وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'a ve Resulüne itaat birbirinden ayrılmaması gereken, şu baptan ayrılmaması gereken bir husus. Yani Allah emrederse farzdır. Resulü emrederse farz değildir, sünnettir gibi bir algı var. Ancak bu algı, bu anlayış hatalı bir anlayış. Allah Resulü'nün emri neyi gerektiriyorsa, Allah'ın emri neyi gerektiriyorsa, Resulü'nün emri de onu gerektirir. Hüküm bakımından, ilzamiyet bakımından bir farkı yoktur. Allah'a da itaat farzdır. Resulü'ne de itaat farzdır. Tabi Resulü'ne olan itaat Allahu Teala'ya olan itaata bağlıdır. Yani Allah Teala'nın emretmesinden dolayı Resulü'na muhtaçız, itaat etmekteyiz. Allah Teala bu ayet-i kerimede öyle buyuruyor. "Ve men yuti illahe ve resulehu. Emen men yuti ve resulehu. Kim Allah'a ve Resulü'ne evet. itaat ederse ve yahsallaha ve kim Allah'tan ne varsa korkarsa. korkarsa korkarsa." Demiyor Allah Teala, "Ve yahsallaha ve resulehu." Bakın de, Ayetin başında "Kim Allah'a ve Resulü'ne" İtaat, İtaat ederse. Ayetin devamında diyor ki kim Allah'tan korkarsa. Haşiyet. Korku. Tabi Allah korkusunun diğer korkulardan bir farkı var. Birçok farkı var. Fayda bağımından ince bir fayda bağımından ilim ehli diyor ki Allah korkusu öyle bir korkudur ki korkun arttıkça Allah-u Teala'ya yakınlaşman da artar. Ancak Allah dışındaki kimselere, kişilere duymuş olduğun korku seni o korktuğun kişilerden ne var? Uzaklaştır. Uzaklaştırır. Aradaki fark görüyor muyuz? Bugün bir borçlu, evet. alacaklı yani. Seni arata, gelip senden alacağını istese, ondan ürksen, korksan ne yaparsın? Telefonda bakmamak istersin. Karşılaşmamak istersin. Ondan korktuğun için ondan kaçarsın. Ama Allah korkusu Allah korkusu kaşiyet, kauf öyle bir ibadet ki arttıkça seni ne yapıyor? Allahu Teala'ya yakınlaştırıyor. Ve Allah korkusu öyle bir ibadet ki bu dünyada bizden yapmamız istenen, bu dünyada bizlerin kalbinde olması gereken bir ibadet. Ahirette böyle bir ibadet olmayacak. Korku. Cennette olmayacak. Değil mi? Yani cennette korku olacak mı? Hayır. Cennette sürekli ne var? Mutluluk var. Huzur var. Eğer cennette mutlu olmak istiyorsak, huzurlu olmak istiyorsak bu dünyada ne yapmamız lazım? Bu korkuyu Allah'tan korkuyu kalbimizde tahkik etmemiz lazım. Az önce sabahın arkadaşlardan bir tanesi okurken Musa aleyhisselam Firavun'a davet ederken ne dedi? <gülüyor> Azzet Suresi'nde ayeti hatırlayın. Hal ata ki hadis Musa istila ila rabbih bil vadil mukaddes tu' irhal ila firavun inne tagha. Fequl hal leke ila an tzakka wa ehdiyaka İlâ <gülüyor> Rabbike fetakşâ. <gülüyor> Bakın Musa ne davet ediyor? Firavun'u diyor ki seni diyor Rabbine götüren yolu göstereyim de böylece Rabbinden korku ver. Böylece Rabbinden korku ver. Peygamberler hakkında Allah-u kendinden bahsederken diyor ki وَكَانُوا <gülüyor> لَنْهَا Onlar bizlerden ne yaparlardı? Korkarlar. Korkarlar. Korkarlar. İşte korku ibadeti Korku ibadet. Öyle bir ibadet ki bakın ayette Nur suresi 52. ayette Ve men yute'illâhe ve kim Allah'a ve rasûluna ifade ederse ve yakşallâhe Allah'tan korkar, korkarsın. Yani, yalnızca Allah'a yapılması gereken bir ibadet, korku ibadet. Ve yettakihi ve Allah'tan ne yaparsa sakınırsa Allah'ın emirlerini yerine getirir. Esaklarından uzaklaşır. Takvalı olursa فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ İşte faiz, kurtulanlar, kazananlar, bu kimselerdir. Kim onlar? Allah'a ve Resulüne itaat eden. Allah'tan korkan ve Allah'tan sakınan. Şeyhülislam Hulusi'l-i i̇bn diyor ki, bakın diyor, Allah-u Teala ayet kerime'nin başında itaat, Allah-u Teala'ya itaat itaat etmekte bir ibadet. Değil mi? Yani... Mesela Allah'a itaat eder gibi bir insan bir emire, bir alime, bir şeyhe, bir hoca itaat ediyorsa itaat konusunda Allahu Teala Teala'ya bu kimseyi ne yapmış olur? Şirk koşmuş. koşmuş olur. Mesela allah Teala bizlere bazı şeyleri haram kılmış, bazı şeyleri helal kılmış. Biz bu Allah'ın emirlerinde ona mutlak itaat etmek zorundayız. Öyle değil mi? Mutlak itaat. Eğer adamın şeyhi, adamın hocası Adamın yöneticisi diyorsa ki kardeşim Allah'ın emrettiği bir şey var diyelim. Bu yasak. Bu kimse de onun bu yasağını onun bu yasağını Allah'ın yasakladığı gibi bir yasak olarak görüyorsa bu kişi o kimse o konuda ne yapar? şirk koşar. Örnek verelim. Biliyorsunuz <gülüyor> bazı tarikatlar şey efendiler diyor ki muridine işte bu yumurta yemeyeceksin, bal yemeyeceksin, balık yemeyeceksin, et süt ürünleri içmeyeceksin. Ve bunu öyle adlediyor ki artık o muridler haram gibi kabul ediyorlar. O bakıyorsun ki asla yemiyor. Yediği zaman içinde bir hüzün içinde bir pişmanlık haram gibi kabul ediyor. Eğer böyleyse bu konuda yapmış oldu? itaat ibadetinde allah Teala'ya şeyhini ortak koşmuş oldu. Tabi bu itaat konusunda şirki çok iyi anlamak gerekiyor. İyi anlamazsa bir insan Şirk olmayan bir şey şirk olarak da ne yapabilir? Adledebilir. Mesela memlekette biliyorsunuz belli bir dönemlerde başa tüs yasağı vardı. Üniversiteye girerken kızları başını açmaları emrolunuyordu. Kızcağız günah olmasına rağmen, haram olmasına rağmen ne yapıyor? Üniversiteye girerken başını açıyor, istemeyerek açıyor. Şimdi bu başını açtı diye itaat konusunda yöneticiye, rektörü, Allah-u Teala'yı ona ortak koşmuş oldu mu? Hayır olmadı. Bu mesele farklı. Niye farklı? Çünkü bu yasak konusunda bu kadın bu başörtüsünün yani başörtüyü takmanın haram olduğuna inanmıyor. Yani başını açmasının haram olduğuna inanıyor. Diyor ki benim başımı açmam haram. Ama iş icabı, diploma icabı Kariyer icabı ben başımı açacağım, okuyacağım, belli bir noktaya geleceğim diyor. Bu büyük bir güneşlemiş oldu. Haram işlemiş oldu. Ama buna şirk diyebilir miyiz? Diyemeyiz, diyemeyiz. diyemeyiz. Bakın, çok yayılmamız gerekiyor. Tevhidi anlamayan bir kimse, her zaman diyor ki, bu, bu kadın ne yaptı? Allah şirk koştu. Koş. Haşık. Bu kadın allah şirk koşmadı. Bu kadın allah isyan etti. Büyük güneşlemiş oldu. Ama yapmış olduğu şirk, değil. değil. İtaat konusunda ne yapmadı? Şirk koşmadı. Ne zaman şirk olur? Evet. Bu, başörtüsü, madem yasak, evet, demek ki takılmaması gerekiyor. Takılmasını haram olarak görürse, Allah'ın emri gibi, nasıl Allah'ın emri telakki ediliyorsa, öyle algılarsa, o kimse neye düşer? Şirkinci. Şirke düşer. İşte ayetin başında bakın, allah Teala, Allah'a ve Resul'a itaat. Resul'a itaat de, emrettiği zaman, sahabeler ne yapmıyordu? Ayırmıyordu. Yani Resul emretti. Bu sünnettir. Müstehaftır demiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrettiği zaman ona itaat ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini ne ifade eder? Vücubiyet ifade eder. Fard ifade eder. Ta ki onu o vücubiyetten, farziyetten başka bir hüküm gelip ne zamana kadar Düşürene kadar. Ama aslı olan farzdır. Sahabelerin nezdinde hiç bu kelam yok, hiç bu söz yok. Farz mı, müstahap mı, sünnet mi yok? Allah Resulü emrettiyse Bakıyorsunuz ki hemen ona tutunup ne yapıyorlar? Evet. Amel ediyorlar. <gülüyor> bu ayet-i kerime gerçekten Nur suresindeki bu ayet-i kerime bizler için çok önemli bir ayet-i kerime. Yani bize tevhidi anlatıyor, tevhidi öğretiyor. Bakın yani ibadetin bazı kısımları var ki itaat mesela, Allah'a itaat, Allah'a bağlı, itaate bağlı olarak da Resul'a itaat. Ama haşyet dediğimiz ibadet olan korku dediğimiz korkuda ne yok? allah Teala'ya hiçbir şeyi denk tutmak yok. Resul bile ne bulunmuyor Burada zikredilmiyor. Tabi bizler Kur'an-ı Kerim tefsirimizde Şems suresindeydik. Bu sure biliyorsunuz Amme tüzünde. Allah-u Teala bu surenin başında ve veşşemsi veduhaha diye yeminle başlıyor. biliyorsunuz Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de mahlukatından dilediğinin adına ne yapabilir? Yemin edebilir. <gülüyor> yemin edebilir. Bu ayet-i kerimede olduğu gibi ne demek bu Şems ve Duhaha? Güneşe yemin Güneş olsun. Güneşe yemin olsun. Güneşe yemin olsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> birçok ayet-i kerimede zikre diyor güneşe vas sema'i zaatil buruc göklere ve ikili o göklerde bulunan yıldızlara yemin olsun diyerek yemin ediyor. Bunlar bu yaratıkların bu mahlukatın azametini gösterir. Bu mahlukat bu yaratılan yaratılmışlar azimse büyükse bunları yaratan acaba ne kadar büyük? Allah Teala mahlukatından direk yemin edebilir ama biz kalkıp da güneşe yemin olsun diyebilir miyiz? Diyebilir diyemeyiz. İşte bazı ülkelerde mesela Libya'da var bu peygamberin adına yemin olsun. Ve nebi diyor mesela. Bunların hepsi şirk. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim Allah'ın adından başka bir kimsenin adıyla yemin ederse ne yapmıştır? Allah-u ya şirk koşmuştur. Yemin de bir ibadettir. Demin ki itaatte olduğu gibi. Yemin de bir ibadettir. Yalnızca Allah'ın adına yapılması lazım. Bugün adam diyor ki ekmek çarpsın. Mesela. Bunlar da yemin ifade edin. Çünkü tazim ediyor ekmeği. Çocuğumun ölüsünü göreyim. Gibi şeyler. Yani bunlar <gülüyor> caiz olmayan ifade Ve şemsi ve duhaha. Duhaha diyor ki tefsir ailenleri. Güneşin aydınlığı Güneşe ve güneşin aydınlığına yöne evet. ediyorlar. Yahut duhaha güneşin aydınlığı derken gündüz. Çünkü güneşin aydınlığının bir sonucu olarak ne geliyor karşımıza? Gündüz, gündüz geliyor, gündüz oluyor. Bundan her birinde bizler için birer ne var? İbret var, ayet var. <gülüyor> <gülüyor> Vel kameri izâ telâhe Ay'a emin olsun. Tabi ay, telâhe neyin ardından geliyor? Güneşin ardından geliyor. Öyle bir Düzen var ki kainatta Allahu Teala koskocaman bir bizim top olarak gördüğümüz bir güneş var. Bu geliyor, görüyorsunuz her tarafı aydınlatıyor. Işıkları kapatıyoruz. Ardından allah Teala bu güneş yavaş yavaş gün içinde biz uğraşırken, koştururken oyalanırken dünya telaşıyla gidiyor. Bir yerlere doğru geliyor, batıyor. Hava birden kararıyor. Yine ışıkları açmak zorunda kalıyoruz. Bir de bakıyoruz ki Güneş gibi ama güneş olmayan başka bir yaratık. Sen mağarada gökte duruyor. Ay. Bakın Allah Teala buna da yemin ediyor. Vel-kabri iza Onu takip ettiği zaman aya ne olsun? Yemin olsun. Ve'n-nahari iza jallaha. Ve n-nahari iza Onu ortaya çıkaran yani güneşi ortaya çıkaran gününüze de ne olsun? Yemin olsun yani gündüzle birlikte, güneşle ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Tabii bu arada ki dünyayı, yani gezegeni ortaya çıkaran gündüze yemin olsun. Burada Allah tarihler gündüze yemin ediyor. Çünkü gündüz olunca ne oluyor? Dünya yeryüzü ortaya çıkıyor değil mi? Her tarafı görüyoruz. Bakın şimdi şu karşıdaki ağaçları, arabanın zengini, herkes burada birbirini ne yapıyor? Görüyor. Bunu ortaya çıkaran kim? Gündüz. Öyle değil mi? والليل اذا يغشاها <Sessizlik> Gece de ne yapıyor? Yeryüzünü bürüyor. Diyor ki yeryüzünü bürüyan geceye yemin olsun. Yani bir karanlık geldi, çöktü ve yeryüzünü kapladı. Ve semai <Sessizlik> ve ma Neye yemin olsun? <Sessizlik> ne Demek sema? Gökler. gökler yemin olsun. Ve <Sessizlik> ma <Sessizlik> <Sessizlik> Buradaki ma Men. Men de anlamına gelebilir. Ma, ma, mastar anlamına da gelir. Yani buradaki ma kelimesinin iki anlamı var. Men olursa göğe ve göğü bina edenin adına emin olsun. Göğe ve göğü bina edenin adına. Ma olursa göğe ve göğün sağlamlığına emin olsun. Göğe ve göğün sağlamlığına. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dua ayetlerinde göğü sapa sağlam yarattık diyor. Öyle değil mi? Allah Teala göğü sapa sağlam yarattık diyor. Ve sema'e baleynahu Yani kuvvetle güçlü bir şekilde yarattı. Tebarake sureseni biliyorsunuz. Felteramin futur terji'el basar Bak bakalım gökte çatlak patlak. yarı görebiliyor musun? Tekrardan bak. Allah Teala göğe ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyor. Ve göğün banisine. Köyün banisi kim? Allah. Yahut köyün binasına. Oradaki ma ifadesi Arapçada iki manayı da ne yapıyor? Taşıyor. Hem banisi hem binası. Banisi Allah. Allah'a emin olsun. Binası köyün gücüne, kuvvetine. Allah-u Teala ne yapıyor? Yemin ediyor. Diyor ki allah vel arzi ve ma tahaha yere yemin olsun buradaki daha ha tefsir almer diyorlar ki yarı döşeyen dünüz yapar. Yani yere bakın. Allah'a bazen bazı topraklarda, bazı bölgelerde görüyoruz öyle değil mi? Sar dağlar var, kayalar var, taşlar var, volkanik yerler. Hiçbir şeyin bit ekilmesi, bit biçilmesi mümkün değil. Su deresi sakittiğiniz zaman görüyoruz böyle kilometrelerce alan taş, kuru bir taş. Yani çiviyle kırmaya çalışsan, çekişle kırmaya çalışsan, makineyle kırmaya çalışsan mümkün değil. Hatta böyle bazen otel yapacaklar Mekke'de. Adamın arsası, almış arsayı. da Orayı parsellemiş. Tabi o dağı yıkması lazım ki oraya bir otel bina edebilsin, inşa edebilsin. Bir başlıyor şeyler. Kat oluyoruz. Biz bu tak tak tak tak kıran şeyler. Afrika'da. Buradan almalı bir hafta, iki ay sürüyorsa orada ne kadar sürüyor buranın hafteden almak? İki üç sene. İki üç sene, bakın arkadaşlar. Yani biz, ben üç sene önce hacca gitmiştim, mesela üç sene önce hacca gittiğimde kazılan bir yerin bu sene daha yeni bittiğini gördüm. Yaklaşık olarak şöyle 500 metre kare bir yer. 500 metre kare belki biraz daha fazla yani. Bin olsun dediği gibi, hemen kardeşimizin tak tak tak tak tak tak tak böyle şeyler ee, çalışıyor ha böyle. allah Teala orayı bize yapmış ki gösteriyor ki bir de bakın bizim Trakya'nın, Konya'nın ne bileyim tarlalarına adam traktörle günde kaç dönüm ne sürüyor? Ne? Yer sürüyor. Oradan çıkan bu odayı da ne yapıyoruz biz? Ekmek olarak yiyoruz. allah Teala diyor ki yere ve yeri döşeyene yemin olsun. Ve nefsin ve o nefse ve onu düp düzgün bir şekilde yaratan Allah'a yemin olsun. Tabi Allah-u Teala biliyorsunuz bizleri bir fıtrat üzere yaratmış. Bu fıtrat hem selim, her yönden selim. Yani tat alması bakımından, edep bakımından, adat bakımından, ahlak bakımından hem de tevhid bakımından. Eğer kimse onu bozmazsa, o fıtrata dokunmazsa, o fıtrat bozulmaz. Yani bir çocuk düşünün, mesela ben biliyorum kendi ufak çocuklarımızdan da görüyoruz. Çocuk mesela tuvaletine kakasını yaparken bakıyorsunuz böyle bir yere kaçıp, saklanıp yapmaya çalışıyor. Utanıyor. Terliyor. İşte çocukları biliyorsunuz, başkalarıyla konuşurken utanıyor. Bunların hepsi allah Teala'nın verdiği fıtrat. Aynı şekilde Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ki, çocuk ne üzere doğar? İslam fıtrat üzere doğar. Daha sonra da anne babası ne yapar onu? Ya Yahudi ya yahu yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar. Maalesef bu böyle. Biz, çocuklarımızı biz bozuyoruz. Toplum bozuyor, televizyon bozuyor. Edepli, ahlaklı olan kız çocuğuna bakıyorsun ki utanma kızım. Ayıp değil kızım diye diye insanlar onu öyle bir hale getiriyor ki yani belki hayvanların dahi utanacağı şeyden artık utanmaz hale geliyor. Ama Allah s.a.nın yaratmış olduğu fıtrat üzere bir insan bırakılırsa o insan ne yapar arkadaşlar? allah Teala'nın yapmış olduğu değerler üzere kalır. Bugün mesela bakın, böyle akide meselesinde de böyle. Adam hiçbir şeye bulaşmamış. Tertemiz kalmış fıtratı. Namazını kılıyor filan. Adam anlatınca bazı cemaatler var, bazı tarikatlar var. Efendilerini, hocalarına rabıta yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle diyor Adam diyor öyle şey mi olur? Allah'a muhafaza hocam diyor. Nasıl yapıyorlar böyle şeyi? Tepki gösteriyor. Niye? Çünkü fıtratı gibi kalmış. Ama Aynı şehirde, aynı kentte yaşayan başka bir adam şeyhinin ayaklarını yalıyor, öpüyor, medet umuyor, diyor, çocuğunun hastalandığı zaman şifayı o şeyhinden istiyor. Çocuğu olmayan, çocuk olması için gidip şeyhinden medet umuyor. Bunu lise ne olmuş, fıtratı bozulmuş. Ama allah Teala diyor ki وَنَفْسِينَ وَمَا اسْتَبُواهَا Nefse ve onu düpedüz, dümdüz yaratan, dost doğru yaratan Rabbine hamdolsun. Aynı şekilde bakın öyle bir denge kurmuş ki allah Teala bize Böyle bir doktorla konuşuyorum, kulak burun boğaz doktorla haç mevsiminde konuşmuştum. Yani diyor, hocam diyor, böyle diyor kulağı açıyoruz biz diyor ameliyatta, kulağın diyor iç kulağı görseniz diyor, iman etmekten başka bir şey kalmaz diyor böyle. Acayip bir ahenk. acayip bir sistem. Yani kulak o kadar iç kulak hassas bir şey, Allah Teala diyor onu böyle bir kemiğin içine saklamış diyor oraya koymuş. Hiçbir zarar gelmesin diye koruyan ne var diyor burada bir. İçe doğru böyle hone gibi giden kemik var. Yani neremize baksak Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bir ne var? Güzellik var. Ve nefsin ve ma sevvaha. Tesviye. Türkçe'ye de geçmiş ya tesviye. tesviye diyoruz. <gülüyor> nefse ve onu dümdüz yaratan, dost yaratan Allah'a yemin olsun. Fe elhemehe fucuraha ve takvaha. O Allah ki bu nefse takvayı da gösterdi. Facirliği de gösterdi. Her iki yolda açtı önüne. İnsanoğlunun önünde helal de belli, haram da belli. Takva da belli. Takvanın dışındaki o facirlik yolu da belli. Bir insan isterse bunu seçer. İsterse bunu seçer. ''Fehedeynâhûn necdeyn'' diyor allah Teala. Biz ona iki yol yaptık? Gösterdik. gösterdik. Biz ona iki yolu gösterdik. ''İnna hedeynâhûn Başka bir ettene diyor. Biz ona yolu, yolu açtık. İmme şakiren de şükreden olacak. Allah'a imadet eden olacak. İmme kafir. kafura. Namkör olacak, kafir olacak, inkar edecek. Allah-u Teala bu her diyor. Biz her yolu ona ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Tabi kul almaya başladığı zaman Allah-u Teala ne yapıyor? Onu böyle adım adım adım, adım azgınlığa taşıyor. <gülüyor> allah Teala ardından diyor ki قَدْ اَفْلَحَا قَدْ اَفْلَحَا قَدْ اَفْلَحَا Kutuldu. قَدْ اَفْلَحَا فَلَحَا erdi, Kurtuldu مَنْ Bu nefsine ne Tezki Teski eden, arındıran Allah'a ibadetle arındıran Şimdi nefsi tezki eden deyince akla insanların hep ne geliyor? İçkiden, zinardan, kumardan, yalandan Bunlardan önce nefsin arınması gereken çok daha önemli bir şey var. <gülüyor> Şirkten Şirkten ve küfeden nefsi aldı koymak, uzak tutmak. Eğer bir kimse kendini, nefsini şirkten arındırmamışsa, istediği kadar nefsini içkiden, zinadan, kumardan, ondan bundan arındırmaya çalışsın. Şirk pisliklerin neyidir? Evet. En büyüdür. Şirk pisliklerin en büyüdür. Onun için bakın kitapta, Kur'an-ı Kerim'de allah Teala, Peygamberler ne, ne diyor? وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ sana ve senden öncekilere vahy yolundu ki. Leyin eşrakt ta la ahbata a'melukum. Şirk koşacak olursan amellerin ne var? Boşa çıkar. Ve tekunen le min el hasirin hüsrana uğrayanlardan olursun. Belillahi fa'budu ila kis kim ibadet et. Allah'a ibadet et. Peygamberine Allah Teala böyle sakındırıyor. Sana ve senden öncekilere vahy yolundu ki şirk koşacak olursan bütün amellerin boşa gider içki içen adamın, zira eden adamın nefsini arındırmaya ihtiyacı var. Ama şirkin içinde bulunan adamın, şirk bataklığına saplanmış adamın nefsini bu pislikten temizlemediği sürece kurtarma imkanı yok. Ebediyen bu kimseye ne var? Cehennem var. Bütün yapmış olduğu amellerin boşa çıkması, tehdidi var. Sadece bir ameli değil. Mesela bir adam düşünün namazını Allah için kılıyordur, orucunu Allah için kılıyordur ama duada ama korku ibadetinde şeyhini Allah Teala'ya ortak koşuyordur. Şirkliyiz. Bu adamın sadece doğadaki şirki, yahut da korkudaki şirkiden dolayı doğası ve şirki iptal olmuyor. Bununla birlikte yaptığı her şey, sadaka verdiği sadaka, gecenin kalktığı kıldığı namaz, çekmiş olduğu zikirler hiçbiri Allah inlinlere değil kabul değil. Ve Allah Teala bu ümmete, bizlere bunu anlatırken bu günahın bu tehlikesini, büyüklüğünü kimin üzerinden anlatıyor? Peygamber üzerinden anlatıyor. Diyor ki peygamberine şirk koşacak olursan amellerin boşa gider. Yani bundan daha büyük, ve daha açık ve daha korkutucu bir şekilde açıklama metodu var mı? Allah indinde Allah'ın en sevdiği kulu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden Allah Teala bizleri neyden korkutuyor? Şirkten. Şirkten korkutuyor. Yani Şiirle alakalı ayetlere bakın. Gerçekten insanı korkutması gereken ayetler. İşte Allah Teala diyor ki: "Kat efliha men Bu nefsi arındıran kurtulmuştur. "Vekad khaaba man Onu kötülüklere gömen ki bu kötülüklerin başındana geliyor. Şirk geliyor ve daha sonra, sonra günahlar. Kimse de diyor, ziyana uğramıştır kötülüklere boğan, kötülüklere daldıran, kötülüklere içine sokan o nefsi ne olmuştur? Hüsranı uğramıştır. Ve hasira. Hüsran dediğimiz zaman hem dünyevi hem uhrevi hüsran. O sebeple günahlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hem şirke hem de günahlara. allah Teala diyor ki onu günahlara sokan, bu nefsi günahlara sokan nerededir? Hüsranlıdır. Ardından allah Teala bizlere Semud kavminden bahsediyor. Kim bu Semud kavmi? Kimin kavmi? Salih aleyhisselam. Salih aleyhisselamın kavmi bugün Medine'ye yakın Medine ile Tebuk arasında Ola diye bilinen bir yer var. Orada yaşamış bir topluluk. Yani Peygamberimiz oradan geçiyor. Bu insanlar helak oluyor. Bu insanlar Allah-u Teala bu topluluğu helak ediyor. Bunların yaşamış olduğu dağlar, taşlar var. Dağlara böyle, taşlara evler yapmışlar. Büyük böyle. İçinde oymuşlar. İçinde yaşıyorlar. Tabi helak olmalarının sebeplerinden bir tanesi de şirk. Şirkin yanında işlemiş olduğu başka günahlar da var. Ne bu işledikleri en büyük günah? allah Teala'nın onlara göndermiş olduğu deveyi yapmaları? Deve. kesmeleri o deve öyle bir deve ki tefsir ehlizi zikrediyor. Bu deve onlara bahşedilmiş. Hazreti geliyor. Deve bir gün içiyor. Şeyden, kuyudan suyu. Ertesi gün kimin günü oluyor? O Salih Aleyhisselam'ın kavminin günü. Tabi devenin içmediği, yani deve bir gün içiyor suyu. Ertesi gün devenin içtiği e, su kadar insanlar deveden ne alıyorlar? Süt, süt. süt alıyorlar. Yani deve süt veriyor. Hatta bazı teşhis ehlilik ediyor ki yani deve insanları doyuracak kadar ne yapıyor? Süt veriyor insanlara. Yani Allah-u Teala bu deveyle onları hem imtihan ediyor hem de nimet veriyor. Yani Allah-u Teala insanı sadece neyle imtihan etmez? Belalarla etmez. Musibetlerle etmez. Nimetlerle. Düşünsene. Deve suyu veriyorsun. Ertesi gün sana deveni veriyor. Süt veriyor. Diyor ki Allah-u Teala kezzebet semudu bitagvaha semud kavmi ne yaptı? Taşkınlığı sebebiyle, azgınlığı sebebiyle, yalanladı. Hatta açmışlar, <gülüyor> yalanlıyorlar. Onlara gelen Salihül Aleyhisselam biliyorsunuz, bütün Peygamberlerin olduğu gibi Salihül onları Allah'a ibadete çağırıyor. Nerede anlıyoruz bunu? Birçok çok Diyor ki Allah Teala: Wa ma min min Senden önce, ey Peygamber, ey Muhammed, biz hiçbir Rasul göndermiş olmayalım ki illa Ona şunu vahyetmiş olmayalım bütün peygamberlere. Nedir o vahiy? "Anne la ilahe illa ana faabudun." Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin diye o peygamberlere vahiy etmiş olmayalım diyor Allah Teala. Yani bütün peygamberler bu vahye muhatap olmuşlar, karşı karşıya gelmişler. Bunlardan bir tanesi de kim? Salih'tir. Bazı peygamberler var ki biz isimlerini biliyoruz. Bazı peygamberler var ki biz bu peygamberlerin isimlerini bilmiyoruz. allah Teala öyle buyurmuyor mu kadar Minhum men kasasna aleyk minhum men nem neksus aleyk. Resullerden bazıları var onları sana anlattık. Bazıları var anlatmadık. Yani bir ilim ehli diyor ki bu ayet-i ile alaka bir Resul düşünün. Bakın bir davetçi düşünün. Resul Allah tarafından gönderilmiş bir kimse İhlas ile, samimiyet ile allah Teala Teala'ya davet etsin. Öyle bir ihlas ki bu adamın ihlası, Allahu Teala bu adamın yeryüzünde adını zikretmiyor bile. Adı sanı yok. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bile bunun hakkında ne bulmamış? Bahsedilmemiş. Yaşanmış, anlatmış, çalışmış, gitmiş. Bu ihlasının karşılığını nerede görecek? Ahirette görecek. İhlasa bakın. Yani... Biz bile bazen maalesef değil mi? Kendimizde böyle ne hissedebiliyoruz? Bir amel yaparken bir karşılık bekleyelim. Yani özünde adımın Değil mi? Allahu ekber. Allah bizi bu şeyden korusun. Ama resuller gelmiş, peygamberler gönderilmiş. Onların adları dahi bilmiyor. Allah'a kelam tarihten silmiş bunu anlatlarını. Adları anılan peygamberler de elbette ki ne yaptılar? Allah Teala tarafından bizlere anlat anlatıldılar. Ta ki onları örnek alalım. İşte Salih Aleyhisselam da kavmine tevhid anlatmak için göndermiş bir peygamber. Hiçbir peygamber olmasın ki ona biz Allah'tan başka ibadete layık hak mağbut yoktur. O halde Allah'a ibadet edin, bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor allah Teala. Yani bu ayet-i kerime çok açık ve net ki her peygamber la ilahe illallah'a davet etmiş. Diyor ki Allah-u Teala ayetin devamında اِذِنْ بَعْفَ Kavmin içinden en azgını, en azgın olanı, en azılı olanı öne atıldı. Ne için? O deveyi kesmek için. فَقَالَ Rasulullahi <gülüyor> رَسُولُ Allah'ın Resulü dedi ki, نَاقَتَ اللّٰهِ Sakının! Allah'ın devesini kesmekten sakının! Allah'ın devesi olur mu arkadaşlar? <gülüyor> ne demek Allah'ın devesi? Allahu Teala'ya nispet edilen şeyler... Eğer Allah Teala'nın vasıfları değilse mesela Allah Teala'nın eli, Allah Teala'nın işitmesi, Allah Teala'nın gözü, Allah Teala'nın rahmeti. Bunlar Allah Teala'nın neydir? Sahip olduğu sıfatlarıdır. Hakikaten Allah Teala'ya bunlar ne adılır? Nispet edilir, edilir. Ama Allah'ın evi, Allah'ın evi, Beytullah, Allah'ın devesi ruhumuz dedi Allah'ın ruhu olarak ifade edebileceğimiz bu ruh gibi Allah'ın sıfatı olmayan şeyler Allah'a izafe edildiği zaman gerçekten Allah'ın Allah'a olan şeyler mi bunlar yoksa Allah Teala bunları şereflendirdiği için bunlara değer verdiği için bunları kendine nispet ediyor. Hangisi? Değer verdiği için. değer verdiği için. Yani Allah'ın devesi bu da deve öyle bir demek ki Allah indinde değerli. değerli. Allah'ın evi öyle bir ev ki Beytullah Allah indinde Değerli. Diyor ki, Salih Aleyhisselam sakal alahumus-surullahi naqatallahıla suyaha Allah'ın devesinden sakının, <gülüyor> o devenin sulama günü, <gülüyor> su içme hakkını koruyun. Dedi ki, bir gün deve içiyor, bir gün Amin. halk içiyor. Halkın içtiği gün deveden ne yapıyorlar? Şey Süt sayıyorlar. Nimete bakın fekezebuhu salihin kam ne yaptı yalanladı, yalanladı. feakruha bu da ne yaptılar kestiler demeyi kestiler tademdem aleyhim Allah. rabbuhum bizenbihim Allah, Allah Teala onlara bu günahlarından dolayı onları ne yaptı helak etti bakın bizenbihim günahlarından dolayı arkadaşlar günahlar helak olma sebebidir Günahlar mahvolma sebebidir. İşlediğiniz, işlemekte olduğunuz günahları ne yapmayın? Küçümsemeyin. Küçümsemeyin. Tepe takmak gidersiniz. Tepe takmak işlemiş olduğunuz, küçümsediğiniz bir günah Allah indinde sizi ne yapabilir? Allah'ın rahmetinden uzaklaştırabilir. Yani günahlar, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ı var. Onları günahları sebebiyle helak ettik diyor. Yani günahları küçümsememek lazım. Günahlar Bizleri rahatsız etmesi gerekiyor. Allah Teala diyor ki bizden bihim fesavvaha onları yerle bir etti. Allah Teala onları yerle bir etti. Ve la yahafu ukbaha Allah Teala onlara vermiş olduğu bu azaptan dolayı, onlara vermiş olduğu bu helaktan dolayı ne yapmaz? Korkmaz. Allah Teala onlara göndermiş olduğu bu helak Allah Teala'yı korkutacak değildir. Tabi biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muaz Cebeli imamlığa gönderdiğinde Gezine. yok Yemen'e değil şeyde ee, Medine'de imam olarak namaz kındırdığında kendi kavmiyinde uzun okuyunca şikayet ettiklerinde geldiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki okuyacaksan ne oku akşam namazında? Şems, ve şemsi ve oku oku değil mi Bunları oku diyor bu da o surelerden bir tarif akşam namazlarında ne yapılabilir? eee o konu bilir. <gülüyor> evet bu surenin tefsirini de bu şekilde kısaca yapmış oldum. Allah nasip desir. önümüzdeki derslerimizde Leyl suresini alacağız. Subhanallahi ve bihamdihi, eşhedü en la ve eşhedü enne